Alhamdulillah. kardeşlerim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim bugün 23 Ocak 2016 Cumartesi. Daha önceki haftada istersen bunu bu hoş değil ya kapat istersen benim sesimden sonsuza yetiyor Üçlük. Aha. daha önceki haftada kelime-i tevhidin ilk cüzü olan la ilahe illallah kısmını ne yapmıştık <gülüyor> dilimizin döndüğü kadar yani bir saatin el verdiği kadar açıklamaya çalışmıştık bu hafta da inşallah Kelime-i Tevhid'in ikinci kısmı olan Muhammedur Rasulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeksiz, şüphesiz olarak Allah Subhanahu ve teala'nın kulları için gönderdiği en son Rasuldür. Muhammedur Rasulullah. Bunu göreceğiz. Evet kardeşler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi Allah Azze ve Celle'nin yegane ibadete layık ve müstehak bir ilah olduğunu kabul ettikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah Subhanehu ve Teala kulları için göndermiş olduğu kulları arasından kulları için göndermiş olduğu en son rasuldür demek manasına ne yapıyor? Geliyor. Şimdi bu bunun anlamı sadece elbette Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş bir elçidir demek değil. Muhammed Allah'ın gönderdiği bir elçidir. Bunu kafirler de söylüyorlar. Ama ne diyorlar? Liman kimin için? Lil müminîn. Müminler için. Bak ne yapmadı? Muhammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından Celleşanuhu gönderilmiş bir elçi olduğunu dile getirmek o kişiyi mümin yapmadı. Neden? O insan ben şahadet ediyorum. Ben böyle kabul ediyorum. Ben bunu tasdik ediyorum demedi. Kimin için gönderilmiş Muhammed Aleyhisselam? Müslümanlar, Müslümanlar için kimin için gönderilmiş müminler için kimin için gönderilmiş falanca feşmanca için bizim için değil bu manaya gelebilir mi? adam bu kasıtla Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğini dile getirmiş olabilir mi? dile getirir bu şekilde dile getirilen Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliği, nebiliği rasüllüyü o kişiyi muvahit kılar mı? <gülüyor> o kişiyi mümin kılar mı? kılmaz kılmaz işte onun için dikkat edeceğimiz neler var? Meseleler var. Bir kişi Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Subhanahu ve Teala tarafından gönderilmiş en son Nebi ve Rasul olduğunu kabul ettikten sonra onunla gönderilenleri neden onunla gönderilenleri diyoruz da onunla gönderilen şeyi demiyoruz? Çünkü Allah Subhanahu wa Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iki türlü vahiy bize ne yaptı? Tebliğ etti, gönderdi. İki türlü vahiy. Birincisi vahiy metluf. Ne demek? vahiy metluf okunan vahiy. Yani Kur'an-ı Kerim dediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin kelamı dediğimiz, Musaf'ın iki kabuğu arasında cem olunmuş, toplanmış, Fatiha ile başlayan, Kul bi Rabbin nasi, sureleriyle biten, 114 sureyle biten, okunan vahiy, yani okunması ibadet olan ve Allah Azze ve Celle'nin kulları için hidayet kaynağı, hidayet vesilesi olan kelamı. vahiy metluv. Okunan vahiy demek. Nerede? Namazda okuduğumuz ayetler, namazda okuduğumuz sureler. Bunun yanında Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunun dışında da bir şeyler vahyetti. Onun ismi de Vahyi gayrmetlu. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din namına peygamber olduktan sonra dile getirdiği şeyler. Koyduğu kaideler. Koyduğu hükümler. Muhammed Resulullah diyen kimse eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberliğini telaffuz ettikten sonra ben Vahyi metluvu yani Kur'an-ı Kerim'i alırım ona bakarım sadece Kur'an-ı Kerim'de olanı kabul ederim. Ondan başka bir şeye iltifat etmem, bakmam derse Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu vahyi gayrimetluvu yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar etmiş olur, sünnetin vahyi olduğunu inkar etmiş olur. Bu adam iman etmiş olmaz. Sabahtan akşama kadar ne yapsın, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah söylesin. Sadece kendini ne yapar aldatır. Bu hususta Rasulullah Vesselam bizi ne yapıyor? 1400 kusur sene önceden irşad ediyor. Bizim gözümüzü açıyor, bizi adeta, ey benim ümmetim, yarın şöyle bir hal olacak, sakın sakın. Bu fasıkların, facirlerin, bu sapıkların tongasına düşmeyin diyor. Nedir bu? Sahih rivayetle gelen bir durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bir zaman diyor gelir, karnı tok, sırtı pek, rahat koltuğuna oturmuş diyor bir kimse. Kur'an'da bulduğunuzu. Helal kabul edin Kur'an'da bulduğunuzu, haram kabul edin Kur'an dışında bir şey kabul etmeyin derken diyor sakın sakın sizi diyor görmeyeyim bulmayayım. Bugün Kur'an Müslümanlığı diye bir Müslümanlık çıkarmışlar mı duydunuz mu? İşte bu Rasulullah Vesselam'ın mucizatından bir tanesi bu. Muhammed Rasulullah diyor adam ama. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sürü meseleyi ne yapıyor? Görmezlikten geliyor, kabul etmiyor. Nasıl Müslümanlık bu? Hani semînâ ve ata'nâ idi? Biz işittik, itaat ettik idi. Nasıl işittik de itaat ettik? Neymiş efendim? Bugün hadislere bir sürü şeyler sokulmuş, çıkarılmış, bilmem ne yapılmış, şu olmuş, bu olmuş. E bunu insanlar getirmiş, sahabe-i kiram getirmiş. Hata edebilirler. Tamam, doğru. Eğer hadisi, sünneti bize getirenler hata ettiyse, aynı ayeti getirenler de sahabe-i kiram o zaman sünneti bize getirirken ihanet ettilerse haşha vakella, e, ayeti getirirken neye ihanet etmesinler? Bunlar hainse, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen dine ihanet ettilerse, sakladılarsa, bir şeyler soktu uydurdularsa e, ayeti kerimeye de ne yaparlar uydururlar ihanet eğer sünnette olduysa Kur'an'da da olur adam ne yapar saklar o zaman ne diyorlar e, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor dini biz indirdik Kur'an'ı biz indirdik biz ne yapacağız ona sahip çıkacağız, koruyacağız. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı korudu. Buna inanıyoruz. Bizim itikadımıza göre yani ehli Sünnet ve Cemaat itikadına göre, Selef-i Salihin'in akidesi üzere, menheci üzere yürüyen Müslümanlara göre ki sahabe tabi'nin etba'u tabi'nin saf ve temiz olan akidesine ve ameline göre Allah Subhanahu ve Teala hem Kur'an'ı indirmiştir hem sünneti indirmiştir. Eğer birileri sünnetin bize gelmesine sebebiyet veren kişiler sünnetin gelmesinde ihanet etmişlerse akla yatkın ayetin gelmesine de ne yaparlar? İhanet ederler. Etmezler mi? Evet. Onun tebliğ ettiklerini. Şimdi neydi? Onunla gönderilenleri dedik. Bakın İslam uleması bir meseleyi açıklarken öyle bizim gibi ne yapmazlar? Aklına gelen her kelimeyi atıvermezler. Biz ne yaparız? Konuşma yaparız. Sıkarsa vururuz. Bizim sözlerimiz değersiz sözler. Ama ulema rahimahumullah bir şeyi açıklarken ne yapmışlar? Adeta gergef işler gibi, hani kadınlar seccade işliyorlar, başörtüsü yapıyorlar bilmem bir sürü dikip söküyorlar ya bezlerin üzerine. Onda küçük bir hata olduğunda mütehasız olan kimse ne yapıyor? Subhanallah her tarafı düzgün. Bak şurada şu ilmek kaçmış. Deniyor mu denmiyor mu? Deniyor. Onu örgücüler anlıyor. Sen ben anlayamıyoruz. İşte İslam uleması da Allah rahmet etsin bir şeyi tefsir ederken bir şeyi açıklarken şerh ederken öyle güzel kelimeler kullanmışlar ki o kelimeler aslında ne olması lazım kulağa küpe olması lazım yani gazete okur gibi roman okur gibi hikaye okur gibi İslam ulemasının Kur'an'ı Kur'an'ı tefsir ederken kullandıkları kelimeleri Hadisleri şerh ederken kullandıkları kelimeleri ne yapmak lazım? Anlayarak okumak lazım, düşünmek lazım onların üzerine. Şimdi burada ne diyor? Onunla gönderilenleri dedik. Ne gönderildi Resulullah Aleyhisselatü beraber Allah tarafından? Kur'an ve sünnet gönderildi. Okunan vahiy ile okunmayan vahiy. Ondan sonra onun tebliğ ettiklerini. Bak ne yaptı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiklerini biraz daha ne yaptı? ayrıştırdı, <gülüyor> Tafsillendirdi. Onun tebliğ ettiklerini. Onun dediklerinin doğru olduğunu kabul etmek demektir. <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam kendi hayatında ne yaptı? Cereyan eden olayları çözüme kavuşturdu. Öyle mi? Cereyan eden olayları çözüme kavuşturdu. Olacak olan olaylardan haber verdi. Onun haber vermiş olduğu gaybi hadiseler Allah subhanehu ve teala tarafından ona bildirildi o bize ne yaptı onu hikaye etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi şekilde bize bildirdiği neler var cereyan etmiş olan İran'ın fethi var Kıbrıs'ın fethi var İstanbul'un fethi var Bunlar cereyan etti mi? Husule geldi mi? Başa gelip bunları biz gördük mü? Ümmet olarak tabii biz görmedik. Ama bizim dedelerimiz gördü, kitaba yazdılar. Biz de ne yaptık? Onlardan almış olduğumuz yazılı belgelerle, sözlü belgelerle ne yaptık? Bunu kabul ettik. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şekilde bize şekilde bize bildirdiği şeyler husule geldi mi? Geldi. Peygamber aleyhisselam bundan sonra husule gelecek olan bazı meseleler de bildirdi mi Resulullah aleyhissalatü vesselam? Bildirdi. Neyi bildirdi? Roma'nın fethini, feth olacağını bildirdi. Deccal'ın çıkacağını bildirdi. Mehdi aleyhisselamın geleceğini bildirdi. İsa aleyhisselamın Allah tarafından celle şanuhu ikinci kat semadan Nüzül ettirileceğini bize bildirdi. Kıyametin büyük alametleri, küçük alametlerini bildirdi. Bunlar husule geldi mi? Daha gelmedi. Husule gelecek mi? Nereden biliyoruz gelecek? Çünkü önce bildirdiği birçok mesele zamanı geldi, çıktı. Şek ve şüphe yok. Söylediği hiçbir şeyi, hiçbir şeyin neyi olmadı? kulfuna bir durum olmadı. Allah azze ve celle yeri zamanı geldiğinde ne yapacak? Söylediklerini ortaya çıkaracak. Demek ki bizde de şöyle bir söz yok mu? Hani bizim yaptıklarımız yapada, yapacaklarımızın neyidir? Garantisidir. Biz bugüne kadar bir sürü meseleyi husule getirdik, ortaya koyduk. Bundan sonra da yapacağız dediğimiz şeyleri de Allah'ın izniyle ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bir sürü mesele ortaya çıktıysa haber verdiği sahir meseleler de ne yapacak? Bundan sonra ortaya çıkacak. Evet. Aynı zamanda onun anlatıp gösterdiği yaşama biçimini de seçmek Allah Celle Şanuhu peygamberleri gönderir ne ile? tevhidle ne ile? salih ve salim amelle ne ile? o gün insanlara lazım olan hayat standartı neyse en güzelini husule koymakla İslam'ın İslam'ın akla uymayan hiçbir hükmü yok. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deyip de gerçekten Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ulaşan bir bilgi varsa şeksiz şüphesiz onda da mantığa uymayan, akla uymayan bir şey yok. Bir tek mesele söyleyin ki bu benim aklıma uymadı olsun. Senin aklına uymayabilir ama senin aklın salim bir akıl mı? Öyle değil mi? Yani adam diyor bu benim aklıma uymadı? Kardeşim Allah Celle Şanuhu demiyor ki falancanın aklı bu din hususunda nedir? Delildir, mihenk taşıdır demiyor. Salim akıllı olan kişinin aklını Allah Celle ne yapıyor? Mihenk olarak gösteriyor Kur'an ve sünnetin paralelinde. Değil mi? Onun tebliğ ettiği ilahi şeriatı hayat prensibi haline getirmek anlamına da gelmektedir Muhammedur Resulullah. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın e, vaaz ettiği şu, Emri hoşuma gitmedi. Subhanallah. O zaman neden sen Muhammedur Resulullah dedin? Hani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanlara hidayet vesilesi olsun, hidayet yollarını göstersin diye Allah tarafından seçilmişti. Hani "O ma'yan tu'ani'l hawa in huwa illa Muhammed Aleyhisselam kendi aklından, he, hevasından, hevesinden konuşmazdı. Onun konuşması Allah Subhanahu ve Teala'nın ona vahyetmesiydi. Hani vahyi metlu vardı itikadımıza göre. Kur'an'dan sonlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiş vahyi kısmı vardı. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapmış? salim ve salih şekilde bunları bildirmiş İslam uleması da bunları kaydetmiş. Bukhari'de Müslim'de sahih olarak bunlar gelmiş bize vazedilmiş, edilmiş bize bildirilmiş Tirmizi, Nese'i Ebu Davud İbn-i Ahmed Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedinde İmam Malik'in muvattasında İbn-i Ebi Şeybe'nin musannafında, Dermi'nin Sünen'inde, i̇bn Huzeyme'nin sahihinde Bunlar bize bildirilmiş. Eğer bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sihat şartlarına uygun olarak emirler ve nehiler geldiğinde ben bunu kabul etmiyorum, benim aklıma bu yatmıyor der de inkar ederse Muhammedur Resulullah'ı boş boşuna ne yapmasın? Telaffuz etmesin. İnsanın ilk etapta ne yapmayabilir? Şeytanın dürtmesiyle, şeytan timsali insanların ihvalarıyla bazı hak ve hakkaniyet yatmayabilir kalbine. O zaman ne diyecek? Ben anlayamadım. E ben anlayamadım. İnkar etmem lazım? Bir arkadaş, ziyarete gideceğim bir arkadaşa, elinde ne var? Bir Unvan var, adres. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. E bulamayınca terk ediyor muyum o arkadaşın ziyaretini? Terk etmiyorum. Hemen telefona sarılıyorum. Arkadaş senin söylediğin yerde ben ne yapamadım? Seni bulamadım. Ben seni ziyarete geldim, seviyorum. Ve gel beni şuradan al. Nasıl ona kavuşmayı husule getirecek meselelere riayet eder de sadece bir durumu göz önünde bulundurup aa bulamadım deyip de evine gitmiyorsa anlayamadığı bir meseleyi anlamaya çalışacak. Allah neden Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyuruyor ehle اَهْلَ in kuntum كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ Zikir ehline sorunuz. Ehil kimselere sorunuz. İlim sahiplerine sorunuz. اِنْ kuntum لَا la تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız. Anlayamadım. Anlayabilmek için ne yapacağım? Alimlere müracaat edeceğim. İnsan anlamayabilir. Çelişkili görebilir kendi kafasına, kendi düşüncesine göre. Şimdi ne yapıyor bu İslam düşmanları? Cahil cühele halkı Kur'an'dan, sünnetten ayırmak için nüansla aralarında fark olan ayetleri getirip ne yapıyor? Gözümüzün önüne sokuyor. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Şanuhu ne buyuruyor? اِنَّكَ la tehdî مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen istediğine hidayet edemezsin. Ne anlıyoruz buradan? Resulullah aleyhisselatü vesselam sevdiğine <gülüyor> hidayet edemezmiş. Doğru mu? Doğru. Ebu Talib'i seviyordu Resulullah amcası diye. Ebu Talip de ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok korudu. İstemesine rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip iman etmedi. Bak sevdiği halde ne yapamadı? Ebu Talib'in iman etmesini sağlayamadı. Ayet böyle. Bir başka ayet var. O da ne diyor? Sen hidayete ne yaparsın? Gösterirsin. Sen hidayeti gösterirsin. Sen hidayet edersin. Adam ne diyor şimdi? Gördün mü diyor? Bir hidayet edersin, bir hidayet edemezsin. Diyor ayette. Bak diyor çelişki var. Bak oradaki, oradaki hikmet şu. Sen istediğine hidayet edemezsin ama hidayete götürücü yolları gösterirsin bak alime müracaat ettik nasıl mesele çözüldü değil mi hadislerde de böyle hadislerde de böyle adam şimdi ne yapıyor tenakuz gibi gelen birbirine zıt gibi görünen hadisleri seçiyor cımbızlama olarak yavurun işi yok Şeytanın işi yok. Şeytan timsali insanların işi yok. İşleri çok ama onların işleri bizi ve insanımızı sapıtmak. Bak diyor Resulullah bir böyle söylemiş bir böyle söylemiş. Misal verelim şimdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Kabir ziyaretini nehyetti yasakladı. Yasakladı mı? Yasakladı. Bakarsınız Bukhariye, Müslim'e kabir ziyaretiyle nehyiyle yani yasaklanması ile alakalı ne var? Hadisler, rivayetler var. Sahip Aynı Bukhari'de, Müslim'de vs. Muteber Ehli Sünnet'in kitaplarında ne var? Gidin kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir kabir ziyareti kalbi dikkate getirir. Yani yumuşatır. Gördün mü bak? hem kabir ziyaretini yasaklıyor Resulullah hem de kabir ziyaret edebilirsiniz diyor. Kardeşim bir peygamber nasıl oluyor da çelişkili söz söylüyor? Çelişki yok mu burada? Sen de diyorsun e, çelişki var burada. Aynı kabir ziyareti babı altında kabirleri ziyaret etmeyin rivayeti de var. Gidin kabirleri ziyaret edin rivayeti var. Allah Allah! Yani birbirine tenakuz teşkil eden, tezat teşkil eden sözü normal bir adam dahi söylemiyor. Ama gelmiş Muhammed Aleyhisselam bunu söylemiş. Kardeşim normal bir insandan ben tezatlı sözü duyduğumda ne yaparım? Ona itibar etmem. <gülüyor> Sizin peygamber dediğiniz kişi ne yapmış? Birbirine zıt söz söylemiş. Demek ki bunlar Sahih değil İkisi de sahih Sözlerin Çünkü Bukhari'de geçiyor Müslim'de geçiyor Tirmiz'de Nesey'de geçiyor Sahih muteber Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği hadis Külliyatında Mevcut var Nasıl oluyor bir adam Birbirine Tezat teşkil eden Zıtlık teşkil eden Söz söylediğinde hadi kardeşim uyuyor musun sen git yüzünü yıka da gel, uykun açılsın, saçmalıyorsun artık diyebiliyoruz da. Bu rivayetleri gördüğümüzde neden göz kırpıyoruz bu rivayetlere? Akla hayale mantığa sığar mı bu? Akıllı kimsenin kabul edeceği bir durum mu bu? Aklın zirve noktasında olan Muhammed Aleyhisselam, böyle söz söylemiş. Haşa vakella bak şimdi peygambere bir <gülüyor> de ne yapıyor sanki? Yücel diyor peygamberi kafir. Peygamber böyle söz söylemez. Sen de düşünüyorsun. Ulan gerçekten doğru. Önce kabir ziyareti yapmayın der nehyeder ondan sonra da gidin kabirleri ziyaret edin. Resulullah Aleyhisselam böyle bir şey söylemez. Bu deli saçması. Der misin demez misin? He? Elbette ki dersin çünkü Hadis ilminden haberin yok. Usul okumamışsın efendime söyleyin. Tefsir ilminden haberin yok. Tecvit bilmezsin. Elifi görsen mertek sanarsın ama gelip de bir din düşmanının senin aklına hitap etmesi ama nasıl aklına hitap etmesi? Aklını çalıştırma babından değil. İfsat etme babından aklına hitap etmesi seni ne yapar? Teşvişe düşürür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen o mübarek rivayetleri inkar edersin. Gel bakalım inkar edeceğine ya böyle böyle iki tane tezat teşkil eden rivayet ben gördüm. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor bu benden önce muhaddisler, muhakkıklar ne yaptı? Bunları tefsir ettiler, anlaşılacak duruma getirdiler, nasıl anlamamız gerektiğini bize öğrettiler. Muhakkik demek tahkik eden, işin aslını ortaya çıkaran demek. Tefsir eden, işin manevi ve maddi cihetiyle nasıl anlaşılması gerekiyorsa onu ortaya koyan demek soracaksın o zaman alime ben bunu anlayamadım diyeceksin o zaman alim sana diyecek ki bak sen ne yapmıyorsun bu meselenin ilmine vakıf olmadığın için sadece yüzeysel düşündüğün için bunları tenakuz gibi görüyorsun aslında tenakuz değil Bismillah. Mustafa keşke bunu sıcak koysaydın <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk geldiği dönemlerde evet kabir ziyaretini nehyetmiş, yasaklamış. Neden yasaklamış? Çünkü Araplar o gün babalarının ecdadının kabirlerine tapıyorlardı, ruhlarından medet umuyorlardı. Şirk ortadan kalksın Ölünün insana bir faydasının olmayacağı itikadı otursun diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Kabir ziyaretini yasakladı. Neden? Çünkü şirkten yeni kurtulmuş adamlar. Bakın şirkten kurtulanlara tekrar şirke dönmelerini engellemek için Resulullah Aleyhisselam geçici bir zaman için ne yapmış? Nehyetmiş kabir ziyaretini. Ama tevhid akidesi iyice oturduktan sonra ümmetin arasına, sahabe-i kiramın arasına Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kimin kime menfaati dokunur? Kim kimden medet isteyebilir? Sadece insanlara Sadece insanlara Allah Azze ve Celle'nin gücünün yeteceği durumlarda insanlar sadece Rabbul Alemin'den yardım isterler. Ama insani durumda da yardım isteyebilirler. Ne istedim? Bak Mustafa'dan gittim. Sıcak su getirmesini istedim. Mustafa getirdi mi? Getirdi bilirim ya şu kalemi bana ver işte hadi beni götür lokantaya karnımı doyur doyurabilirsin çünkü istenen şeyler basit şeyler yapabilecek olduğumuz hakkından üstesinden gelebileceğimiz şeyler ama 5. kattaki arkadaşa selami olsun ismi bağırıyorum selami selami duy kelami oradan efendime söyleyeyim bana ne yap Arap kahvesi getir selami duyuyor mu benim sözümü duymuyor. Beş kat var şeyde. E duymadığına göre yahut da ben felçliyim Cemil de felçli. Allah göstermesin. Cemil'e diyorum ki Cemil kalk benim sırtımı kaşı. Çok gidişiyor. İşte şurada bir şey oldu. Pire ısırdı galiba. Ya adam zaten Cemil de felçli. Ama Mustafa'dan istesem sırtımın kaşınmasını ne yapabilir? Felçli olmadığı için gelir hart hart kaşıyı verir. Bakın insandan istediğimiz meseleye bile insanlar bile değiştiği zaman insanın hali değiştiği zaman basit bir şey istiyor mu adam yapamıyor. İşte sahabe-i kiram Allah Subhanahu ve teala'dan istenilecek olan meseleler nelerdir? Kullardan istenilecek olan meseleler nelerdir? Bunları iyice algılayıp hayatlarına tatbik etmeye başladıklarında artık neyi kalmadı? Tevhidden kendilerini alıkoyacak bir durum ortada olmadığından dolayı dediler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidin artık kabirleri ziyaret edin. Çünkü sizin onlara ihtiyacınız yok. Onların sizin dualarınıza ihtiyacı var. İkisi de Sahih olan rivayetler iki olay da cereyan etmiş Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatında. Ama birinci olay müevvel olay. Ne demek müevvel? Önceden geçen demek. İkinci olay muahhar olay. Ne demek muahhar? Sonradan gelen olay demek. Mekke döneminde ve Medine döneminin ilk başlarında. <gülüyor> İlk 15 senelerde Resulullah aleyhissalatü vesselam Şirke düşmesinler Şirke götürücü meselelerle Alakadar olmasınlar Kaymasın ayakları diye Gitmeyeceksiniz demiş Kabir ziyareti yapmayacaksınız Ama artık iyice Tevhid oturmuş Şirkin ne olduğu ortaya konmuş, hangi meseleler şirke düşürecek, hangi meseleler tevhidin dubaları, temelleri iyice öğrenildikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? İzin vermiş, gidin artık kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret etmek kalbi ne yapar? Rikkate getirir, ahireti hatırlatır ve insan amelini tasih eder, düzeltir, safileştirir. İtikadini de ne yapar? Kur'an ve sünnetin paralelinde, ölçüsünde, sahabe-i kiramın anlayışında düzeltir. Ancak müminler, muvahitler cennete girecek. Kafirler cennete girmeyecek, müşrikler cennete girmeyecek. İşte bu hadisi. Gelip de muhaddis olan yahut da hadis ilminden haberi olan yahut da en azından bu iki rivayeti bir alimden duyan birine sorduğunda bu bizim ee, kalbine vesvese gelmiş olan kardeşimiz ne yapmıştı? Ya Subhanallah bunda şüphe var ya nasıl Resulullah böyle şey söyler mi demişti değil mi? Tenakuzlu. Bak onun Kalbindeki tenakozu şekki, şüpheyi karşıdaki adam izale etti mi? İzale etti. Bu adam ne yaptı şimdi? Elhamdülillah benim imanım Allah'a yüzde yüz arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan imanım yüzde yüz arttı. Sahih hadislere imanım yüzde yüz arttı. Der mi demez mi? Evet kardeşler. Şimdi herkes ne diyor? Bizim topluluk en iyisi. Cennete sadece biz gideceğiz. Hepsi cehenneme gidecek. Gelin bize, tutun eteğimize. Ya kardeşim gel bizim tekkeye. Burada uyu istersen. Yani senin burada uyuman, ötekinlerin yanında gidip namaz kılman, Efendime söyleyeyim Kur'an öğrenmen, sünneti öğrenmen, zikir etmen bilmem, İslam'ı öğrenmenden daha iyi. Çünkü biz halis kimseleriz. Şimdi herkes böyle söylüyor. Kim diyor benim yoğurdum ekşi diye. Var mı öyle benim yoğur? Biz sapık bir cemaatiz. Biz dalalet ehliyiz. Biz Kur'an'ın dışındayız. Sünnetin dışındayız. Böyle iddia eden var mı? Böyle iddia eden yok. Herkes en iyi biziz diyor mu? Herkes en iyi biziz diyor. Değil mi? Ama en iyinin kim olduğuna kim karar verecek? Kim Kur'an'ı Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indiği gibi kabul ederse Kim Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetini Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği gibi kabul ederse Kim de Kur'an'ı ve sünneti Sahabe-i kiramın Radvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazaratının anladığı Hayatlarına tatbik ettikleri Ve başkalarına anlattıkları Gibi kabul ederse İşte bu insanlar nedir Kurtuluşa ermiş olan Kimselerdir Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü selam Le <gülüyor> teraktu fikum emrayin Lem tıdlu ma temesektum bihima kitabullahi ve sünneti rasulillah Ben benden sonra sapıtmamanız için iki sağlam kulp bıraktım buyuruyor Resulullah Vesselam. O iki sağlam kulpa sıkı sıkıya tutunduğunuz müddetçe diyor dalalete düşmeyeceksiniz. Sapıtmayacaksınız, haktan ayrılmayacaksınız. Kitab Allah'ı, Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an ve sünneti Resulillah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Muhammed aleyhisselamın sünneti, hayatı. Eğer biz Kur'an'ı bilmezsek, Kur'an'ın tefsirini bilmezsek, sünneti bilmezsek, sünnetin şerhini bilmezsek, ne manaya geldiğini bilmezsek, nasıl anlaşılması lazım Kur'an ve sünnetteki kelimeler, Kavramlar bunları bilmezsek Gelir birisi ne yapar? Bir şey uydurur ve akla da ne yapar? Uygun gelir Sen de ne yaparsın? O fasıtın, o fasit olan kimsenin sözünü kabul edersin Böyle mi? Bakın bir tane misal vereyim Ehli sünnete göre kıyamete yakın Allah subhanehu ve teala kainatın nizamını bozacak. Güneş batıdan doğacak. Güneş batıdan doğduktan sonra artık tevbe kapıları kapanacak. Tevbe kapısı kapandıktan sonra kimsenin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesine Allah itibar etmeyecek. <gülüyor> Kur'an ortadan kalkacak. Sadran yani sadırlardan ve satırlardan. Hiç kimsenin ezberinde olmayacak Kur'an-ı Kerim. Bakacaksın beyaz kağıt olacak. Böyle değil. beyaz kağıt olacak. İnanıyor muyuz buna? İnanıyoruz. Bakın şimdi. Bir sapık zümre. Allah hidayet etsin. Bize de onlara da. Bir sapık zümre bu hadisi nasıl tevil ediyorlar bak. Mahrecinden çıkarıyorlar. Esas mana ve mefhumunu da bozuyorlar. Neymiş? Kainatın nizamının bozulup da bizzat güneşin Batıdan doğması diye bir şey olmayacakmış. Neden olmayacak? Kur'an-ı Kerim'de var bunun olacağı. Hangi peygamberle fasit bir kişinin, zalim bir kişinin arasında geçen bir olay var ben de yaratırım, ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor ya birisi. Kim o? Firavun. He. Kimle alakalı? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? <gülüyor> Benim Rabbim güneşi dedi doğudan doğduruyor. Sen de dedi batıdan dedi doğur. Doğurt yani doğdur. Demek ki bak batıdan doğması... Muhalle olan bir olay değil, olacak olan bir olay. Çünkü hiç peygamberler olmayacak olan bir şeyi Allah'tan istemezler. Hiçbir peygamber istemez. Şimdi bu fasit akideli kimseler ne diyorlar? İslam bir güneştir. İslam'ın batıdan doğması, batıdaki bir memleketin yekün <gülüyor> Müslüman olması, İslam'ı kabul etmesi ve İslam'ı neşretmesi. Dini mübin İslam güneş olduğuna göre, batıdaki bir ülke İslam'ı kabul ettiğine göre, o ülkeler İslam'ı kendi memleketlerinden doğudaki memleketlere ihraç ettiğine göre işte bu hadisin manası budur. Yok ya. Var mı senin gibi anlayan bunu daha önce muhaddislerden yani hadis ehli ulemadan bunu bu hadisi bu şekilde anlayan var mı? Tahkik edici, muhakkik olan ulemadan hiç senin anladığın gibi anlayan var mı? Müfessirler Kur'an-ı Kerim'i binlerce Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Binlerce. Çünkü 1400 seneden beri Kur'an-ı Kerim ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Hiç müfessirlerden bir tanesi bu şekilde bir işaret etmiş mi sana gelinceye kadar? Sonra bak hadis seni yalanlıyor. Ne diyor? Güneş batıdan doğduğu gün... Tevbe kapıları kapanacak. E o devlet İslam'ı kabul etti demek güneş batıdan doğdu. Demek ki tevbe kapısı kapandı. Nasıl neşredecek İslam'ı o devletten? Bakın kardeşler. Eğer biz kendi aklımıza göre bir yorum getirirsek elhamdülillah Kur'an'a sünnete Sıkı sıkıya sarılmış olan kişiler ne yaparlar? Senin getirmiş olduğun o batıl ve fasit olan yorumu iptal ederler. Şimdi akla uygun mu? Bunların getirdiği yorum akla uygun mu? Akla uygun. Akla uygun. İslam güneş, güneş değil mi? Nasıl güneş bütün bizim dünyamızı, ayımızı bilmem neremizi, şuramızı, buramızı ışıtıyorsa ısıtıyorsa İslam da bütün insanlığa ne yapıyor? Hidayet Dini olarak gönderilmiş Akla yatkın Akla yatkın da kardeşim nakle yatkın değil nakle Yani Kur'an'ın ve sünnetin verilerine uygun değil Biz her şeyi nakille ölçeriz akılla ölçemeyiz akıl nakli anlamak için bir gereçtir vazgeçilmez bir durumdur akla uymadı Hz. Ali anhu, ne diyor eğer diyor din diyor akılla olsaydı çorabın diyor üstüne Değil altına mesederdim, Mestin Üstüne değil altına mesederdim. Din diyor akılla olsaydı, kadınlar diyor zayıf oldukları halde babaları öldüğünde onların diyor payına düşen iki hisse de bir değil de diyor iki hisse onlara olur, erkeğe diyor bir hisse olurdu. Din diyor akılla olsaydı meninin diyor çıkmasından değil de sidiğin diyor çıkmasından diyor gusül lazım olurdu öyle değil mi meni insanın özü insanın tohumu <gülüyor> ve tertemiz çıkıyor yıkanıyorsun baştan aşağı bir tarafa sidik değdi ne yapıyorsun onu ancak tertemiz yıkadıktan kokusu rengi kaçasıya kadar yıkadıktan sonra temiz oluyor ama meni bir tarafa değdiyse Yaşken onu kullanmak isterse yıkarsın Kuruduktan sonra elinle bu şekilde yapar Üstüne biraz vurduktan sonra Yani şeyin üstündeki o e, tozvari olan şeyi Giderdikten sonra o temizlenir Ama sidik dokunan bir yere sab yeri, Sabahtan akşama kadar değil Kıyamet akşamına kadar ovalasan Parmağınla şöyle yapsan, böyle yapsan temizlenir mi? Temizlenmez. Hangisi daha pismiş? Sidik mi menü mi? Sidik pis. E sidik çıkıyor, pis olan çıkıyor, küçük abdest alıyorsun. Tertemiz olan bir şey çıkıyor, ona da ne yapıyorsun? Büyük abdest aldırıyorsun, boy abdest aldırıyorsun. Demek her şey akılla değilmiş. Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? İnşallah burada bitirelim. Ondan sonra daha sonra devam ederiz. Evet kardeşler. <gülüyor> Muhammedur Resulullah diyen kişi Muhammedur Resulullah diyen kişi Muhammedur Resulullah kelimesi neleri kapsıyorsa, neleri gerektiriyorsa onlara da ne yapacak riayet edecek ki Muhammedur Resulullah kelimesini telaffuz etmesi ona bir fayda versin. Muhammedur Resulullah Resulullah'tan gelen. Velev ki sahih olsa dahi aklıma yatmadı kabul etmem. E nasıl Muhammedur Resulullah bu? Allah sadece bu kelimeyi telaffuz etmeyi mi bizden istiyor? Yoksa bu kelimenin içini doldurmakla mı bizi mükellef kılıyor? Bunun farkına varalım. Bunun farkına varmak için de Kur'an'ı, sünneti, selef-i salihinin bizden önce yaşayan, hayırlı olan ilk üç cilin yani neslin anlayışı gibi anlayalım, o şekilde hayatımıza tatbik edelim. Allah azze ve celle sahabe-i kiram efendilerimiz gibi iman etmeyi ve onlar gibi amel etmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin hakkı hak görüp hakka tabi olmayı batılı batıl görüp batıldan çekinmeyi Allah azze ve celle bize sevdirsin ve kolaylaştırsın ve sallallahu aleyhi Muhammed alihi ve sahbi ve âhiru davânâ enel hamdulillahi rabbil âlemin ve selâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtih